İmparator kapısı için Artex bölümünden ana mekana geçişi sağlayan ve 6. yüzyıla tarihlenen kapı, Ayasofya'nın en büyük kapısıdır. 7 metre boyundaki İmparator kapısı, bronz çerçeveli olup, meşe ağacından yapılmıştır. Kanatlarının üzeri tüm çilevhalarla kaplı olan kapı, yalnız İmparator ve mahiyeti tarafından kullanılırdı. Doğu Roma kaynaklarında, kapının, Nuh'un gemisinin tahtalarından yapılmış olabileceğinin yanı sıra, Yahudilerin kutsal levhalarının saklandığı sandığın tahtası da olabileceği bilgisi geçmektedir. Güzel kapı için Artex'in güneyinde çıkışta yer alan, M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bronz kapı, Ayasofya'da devşirme malzeme olarak kullanılan, en eski mimari elemandır. kabartma şeklinde bitkisel ve geometrik desenleriyle süslü olan kapı, İmparator Theopilos, 829-842, tarafından 838 tarihinde Tarsus'taki antik döneme ait bir pagan tapınağından sökülüp getirilerek buraya konulmuştur. Doğu Roma döneminde imparatorlar büyük merasimlerde güzel kapı ya da vestibül kapısı olarak da adlandırılan bu kapıdan içine artekse girerek oradan da ana mekana geçmekteydi. Bronze kapı kanatları üzerinde Tanrı ve İsa yardım etsin ibaresi ile İmparator Theodiseus, İmparator Mücehal, İmparator Theopilos, İmparatoriçe Theodora ile M.C.H.L. Niktion kelimeleri ve 838 tarihini temsil eden monogramlar görülmektedir. Mermer Kapı Patrikhane görevlilerinin dinsel toplantılarını yaptıkları mekan olan Güney Galeri, mermer bir kapı ile Batı Galeri'den ayrılmıştır. Kapı, Batı Galeri'den bakıldığında iki ayrı kapı görüntüsü vermekte olup, yüzeyinde panolar içerisinde, bitki, meyve ve balık motifleri bulunmaktadır. Mermer kapının bir tarafının cenneti, diğer tarafının da cehennemi temsil ettiği söylenir. Kapıdan içeriye girildikten sonraki mekan, Patrik suplarının dini toplantılar için kullandıkları, önemli kararları aldıkları ve aynı zamanda Ayasofya'nın imparatorluk Kilisesi olması sebebiyle, devletin din işleriyle ilgili kararlarının da alındığı bir mekan olarak kullanılmıştır. 1166 yılında İmparator Manuel Komnenos döneminde Sinode Meclisi'nin de burada toplandığı bilinmektedir. Toplantı sonucunda alınan kararlar, mermer levhalara yazılarak, dış Narteks'in duvarına asılmıştır. Günümüzde dış Narteks'te bulunan bu panolar aslanın kopyasıdır.